Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım Teknik Masada. Bugün de sevgili Barış Demirel ile birlikte stüdyoda iki çok sevgili konuğum var. Mimarlık tarihçisi ve akademisyen sevgili Muzaffer Özgüleş bizimle birlikte. Aynı zamanda da Yüksek Mimar adayı sevgili Irmak Yamaner bizlerle birlikte bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili Açık Radyocu Akgün İlhan'a da buradan selamlar ve teşekkürler göndermek isterim. Zira bu programa kendisi vesile oldu. Kendisinin önerisiyle de biz bir araya gelmiş evet. olduk. Muzaffer Bey'le bizi kendisi tanıştırdı. Evet. Daha önce de çok keyifli bir program çekmiştiniz, kaydetmiştiniz birlikte. Çeşmeler üzerine, İstanbul'daki çeşmeler üzerine bir sohbetiniz olmuştu. Onun üzerine Akgün İlhan da benimle iletişime geçip Açık Mimarlık'ta neden yeni gelecek olan heyecan verici projeyi konuşmaya ne dersiniz diye bir mail atmıştı. Ben de çok memnun oldum. Bu vesileyle haberdar olmuş oldum. Projemiz ismi Timeline Travel. Zaman çizelgesi seyahati diye galiba çevirebilirim. Evet, zaman dizin yolculuğu. Zaman evet. dizin yolculuğu daha iyi bir çeviri bu. Hı hı. Projenin paydaşlarından sevgili konuklarım Muzaffer Özgüleş ve Irmak Yamaner sevgili Akgün İlhan'ı da tekrar buradan selam göndermiş olalım. Proje bir... Mimarlık tarihi öğrenme aracı olan bir internet sitesi, uluslararası paydaşları da olan <gülüyor> ve devam eden aynı zamanda katkıya da açık olan bir proje diye kısaca özetleyebilirim galiba. Evet, evet. E, mimarlık tarihi derslerini daha zevkli ve daha kolay öğrenildi hale getirmek için e, tasarladığımız bir proje. Avrupa Birliği destekli ve iki yıllık bir proje. Artık sonlarına geldik, son iki ayı kaldı. Ve ürünlerini aldık, alıyoruz ve bunları da yaygınlaştırmak istiyoruz. Evet aslında bu proje için burada bir yere gelmemizin bir sebebi de bunun duyurusunu yapmak ve projeyi de paylaşmak bir yandan. Çünkü yalnızca mimarlık öğrencileri ya da akademisyenler mimarlık tarihçileri için değil herkes için bir öğrenme aracı da kullanılabilecek ve farklı bir pedagoji aslında sunan bir internet sitesi olmakla birlikte de katkıya açık. Nasıl bir internet sitesi isterseniz biraz bundan biraz bahsettikten sonra katkıya nasıl açık radyo dinleyicilerine de açık olabilir onu konuşuruz. E, projenin iki ana çıktısı var aslında. E, bir timeline travel tool bir de e, belli ders içerikleri e, barındıran bir e-learning platform. E, timeline travel tool e, kronoloji yani mimarlık eğitiminde e, öğrencilerin e, özellikle görsel e, çıktığı görsel materyali daha rahat e, anlayabildiklerini görüyor. E, bildiğimiz üzere e, onu sunuyor. Yani bir kronoloji ve e, bir, de harita. bir de harita birlikte işleyerek bu e, web sitesinde yani Timeline Tra Travel Tool dediğimiz araçta e, öğrencilere e, şehrin katmanlarını sunuyorlar. Hı hı. E, buna destek olacak. Bir de paralel şekilde işleyen ve derslerin içeriğinde kullanılabilecek bazı e-learning e platform ürünler çözümleri da iş var. Tersliklerimiz de, de mevcut. Evet. Aslında önce belki e, projenin web sitesinin adını söylememiz lazım. timelinetravel.net. Evet, bir yandan da bu site açıldı. Evet, biz bu site açıldı. Aslında bir süredir açık. E, ve timelinetravel.net'e girdiğinizde size önce timelinetravel tool zaman dizin yolculuğu aracı karşılıyor ama aynı sayfada bir linkle de timelinetravel e öğrenme platformuna da geçebiliyorsunuz. Eee tool'da Irman dediği gibi bir harita ee, ...ve onun altında da bir zaman dizim var... ...ve siz zaman dizinde ...yani kronolojide geçmişe ve geleceğe doğru... ...hareket edebiliyorsunuz, o time travel... ...espirisi oradan geliyor... Hmm. ...ve e, geçmişe gittiğinizde örneğin... ...İstanbul'un o çok katmanlı yapısı... ...düşünecek olursa... E, ...işte 300'lü, 400'lü yıllara gittiğinizde... ...sadece erken Bizans dönemi yapılarını... ...görüyorsunuz ama zamanı ileriye doğru sardıkça... E, ...harita üzerine yeni noktalar da... ...ekleniyor ve... Daha sonrasında Osmanlı'yı, sonrasında Cumhuriyet dönemini e, görebileceğiniz ve bu farklı dönemlerin yapılarının farklı renklerle işaretlendiği e, bir e, web sitesi bu. Ve yapılar üzerine tıkladığınızda da e, ekibimiz tarafından hazırlanan e, içerikle karşılaşıyorsunuz. Yani yapı hakkında bilgi veren e, metinler ve fotoğraflarla hatta videolarla karşılaşıyorsunuz. E, bu mimarlık tarihi derslerinde... ...öğretmenlerin de hocaların da kullanabileceği bir araç... ...öğrencilerin de kendi başlarına çalışma maksadı da kullanabilecekleri bir araç. Ama tabii sıradan bir kişi de bu e, aracı merak ettiği için... şehri gezmek istediği için e, kullanabiliyor. Yani aslında şu da olabilir... ...ben hafta sonu 5. yüzyıl İstanbul'unda bir tur düzenlemek istiyorum... ...kendi kendime tarihi yarım da diyorsam... ...yalnızca hı hı. internet erişimi olan bir mobil cihaza sahip olmam yeterli değil mi... ...bu turu kendi kendime yapabilmem için de. Evet, evet. Hı. Yani ...kendiniz orada zaman dizinde beşinci yüzyıla çekebilirsiniz... ...ya da fitreleyip sadece beşinci yüzyı yapılarını göster diyebilirsiniz... Ee, ve ondan sonra rotanızı kendiniz çizebiliyorsunuz. Bir yandan tabii bizi dinlerken Açık Radyo dinleyicileri timelinetravel.net Travel.net isimli internet sitesi üzerinden de konuştuğumuz projeyi takip edebilirler. Hani görsel olarak neye tekabül ediyor merak eden dinleyicilerimiz için. Hı -hı. Ama internet erişimi olmayan ve bizi dinleyerek proje hakkında fikir alan dinleyicilerimiz için de biz biraz daha detaylı olarak bunları konuşalım isterim. Hı -hı. Mesela nasıl bir zaman dilimini kapsıyor bu? İstanbul'un Örneğin 1980 sonrasındaki yapıların var mı ya da olacak mı devam eden proje olduğunda gözdenekte bunu soruyorum. Evet bu bakımdan iyi bir soru oldu bu. İstanbul'un 1980 sonrası yok aslında yani yakın döneme geldikçe yapılar bizim için azalıyor yani time azalıyor çünkü biz iki tane İstanbul için prototip dönem belirledik birisi Bizans Konstantinopolis'e birisi de Osmanlı İstanbuluydu. Ee, ve ilk etapta bu mimarlık tarihi derslerinin e, paralelinde bize yardımcı olacak e, önemli anıtsal yapıları seçtik ve işte 200'e yakın yapı e, var aslında şu an İstanbul'da ama İstanbul dışında da başka şehirlerde mevcut mesela mesela Bursa, Edirne, evet. e, Gaziantep, evet. Ravenna ve Roma evet, evet. bunlarda diğer e, ortaklarımızın paydaşlarımızın e, hazırlıkları içerikler. Evet şunu da duyurmuş olalım yalnızca Türkiye merkezi proje değil aynı zamanda uluslararası paydaşları olan proje söylediğiniz gibi Roma ve Ravenna'da bunların arasında var ve eklenmeye Hı -hı. devam edecek şehirler diye düşünüyorum evet, öyle mi? Eklene devam edecek bu konuda e, buradan da aslında Hı -hı. açık raca aracılığıyla da çağrımızı yapmak isteriz. E, e, ...Timeline Travel projesi e, Ağustos ayında bitecek ama e, gelişmeye, büyümeye açık ve e, herkesi de Timeline Traveler olmaya çağırıyor. <gülüyor> e, hem projeye e, kendi hazırlayacağınız içerikleri ama tabii ki bu içeriklerin e, bilimsel standartları sağlaması lazım. E, bu içerikleri bize önerebilirsiniz... E, sayfaya gittiğinizde e, ve yönetim paneline girdiğinizde, kendiniz için bir kullanıcı oluşturduğunuzda e, kolay birkaç adımla e, bu dediklerimi yapabiliyorsunuz. Kendiniz bir timeline oluşturabiliyorsunuz. Kendiniz o yapının içine yeni yapılar ekleyebiliyorsunuz. E, bu oluşturulan timeline'i eğer herkes görebilir diye düşünüyorsanız ve o bilimsel standartları da kasa, sağladığını düşünüyorsanız, ...önerebiliyorsunuz editörlere... Hı hı. ...ve editörler de bir gözden geçirmeden sonra... ...bunları açık hale getiriyorlar... Yani ...herkesin erişimini açık hale geçiyor. ...aynı şey... ...e-öğrenme dersleri de için geçerli... ...yani e meraklısı... ...ve işte... E ...ben mimarlık tarihi öğrenmek istiyorum diyen... ...şu anda sekiz tane dersimiz mevcut... E ...gidip kendi başına... E ...çalışabilir... ...ama bu Evrenme e öğrenme platformu... ...aynı zamanda herkesin... Ee, ...yeni dersler de oluşturabileceği... ...kendi kendine bir platform... Ee, ...tabii onlar açık olmayan dersler olacak... ...ama yine editörün onayına sunarsanız... E, ...ve değerlendirmeden sonra... ...onaylanırsa... E, ...yeni derslerde de eklenebilir... ...yani hem... ...Tool, Time Venture aracına... ...hem de... E, evren platformuna destekleri bekliyoruz... Evet, peki bu e-öğrenme platformu dediğiniz platform nasıl işleyen bir platform? Örneğin ben bir kullanıcı olarak oraya kaydoluyorum ve hı hı. belli videolar olarak ya da sana olarak izlenebilen interaktif videolar üzerinden mi ben bu derslere erişebiliyorum? Hı hı. Ee, yine belli bir akış içerisinde hem videolar hem metinler hı hı. E, hem de e, küçük quizler bunların sonunda hazırlanmış e, belli bir içerik var. Evet. Akışı takip ederek bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Ee, örnek olarak hazırlanmış sekiz tane ders var şu evet, anda. Evet sekiz ders var. Onları soracaktım. Hangi dersler var mesela? Mesela bir tanesi Osmanlı, e, İstanbul'da Osmanlı mimarisi dersi. E, biz bu ders için altı haftalık bir içerik oluşturduk. Irmağan dediği gibi e, her haftanın belli bir akışı var. İçinde e, işte kısa makalelerin olduğu, pdf dokümanların olduğu, videoların olduğu... Bir YouTube kanalımız da var bu arada. Timeline Travel Project e, YouTube kanalı. Onu da duyurmuş olalım. Evet oradan e, videolarımız e, gömülü olarak geliyor. E, quizlerle işte bazı alıştırmalardan yani öğrencileri de burada aslında e, derse dahil ederek yani onları o pasif dinleyici konumdan çıkarıp aktif öğrenen haline getirerek e, kazanmaya çalışıyoruz. Ee, ...daha etkileşimli kılarak... ...ve tabi... ...Timeline Travel Tool'a bağlantısı var... ...e-öğrenme ee, e platformuna... ...yani siz işte İstanbul'da... ...Osmanlı Mimarisi dersini çalışırken... E ...atıyorum... E ...Süleymaniye... ...camisine tıkladığınızda... E ...sizi Tool'a atıyor ve... ...o Tool yani... ...Zaman Dizmi Yolculuğu Aracı üzerinde de... ...gezinebiliyorsunuz, yapı hakkında... ...bilginizi alıp tekrar... E öğrenmeye dönebiliyorsunuz. Yani bunlar altışar haftalık süren sekiz ders toplam kırk sekiz hafta boyunca öğrenci olarak devam edebiliyorsunuz öyle evet, mi? Evet bazıları altı hmm. bazıları dört hmm. ee, ama e, işte sekiz farklı dersi bir öğrenci olarak o haftalar boyunca tamamlayabilirsiniz. Başka hangi dersler var merak ettim ben de. Ben de mi tekrar öğrenci olsam acaba diye böyle bir heveslendim şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul, yani Konstantinpolis'te Bizans mimarisi bir der ders. Ee, Ravenna'da erken, e, geç antik ve erken Bizans mimarisi bir başka ders. Bunu e, Bologna Üniversitesi, partlerimiz Bologna Üniversitesi hazırladı. Yine onların hazırladığı Roma'da Rönesans ve Barok mimarisi dersleri var. E, bir de bu derslerin e, İngilizce ve İtalyanca versiyonları da var. E, böyle bir içerik mevcut şimdilik. Aynı zamanda da herkese açık değil mi bunlar ve ücretsiz açık, bu dersler? Evet. İlk başta bir çok basit iki üç adım işte kullanıcı adı, şifre ve e-mail adresiyle bir kullanıcı oluşturduktan sonra herkes faydalanabiliyor. Evet burada açık radyoda bunu konuşmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası İstanbul ve çevresine yayın yapan bölgesel bir radyo FM üzerinden. Yani biz dinleyiciler, bizi dinleyen dinleyiciler şu anda eğer radyo dalgaları üzerinden dinliyorlarsa İstanbul ve çevresinde yaşayan evet. insanlar. Ve her İstanbullunun aslında tekrar öğrenci olması ve şehrin tarihini, mimarlık tarihini tekrar öğrenebilmesi için de bu açık kaynak olan bir internet üzerinden de işleyen bir araç. O yüzden de hani burada konuşmak önemli, duyurmak önemli diye düşünüyorum. Hı hı. ben de ve duyurumuzda tekrar etmiş olalım bu arada ara vermeden önce siz de dinleyici olarak ben kendi semtimdeki örneğin çeşmeler üzerine içerik oluşturmak istiyorum ya da benim etrafımda Arnavutköy'de oturuyorum buradaki yıllarla ilgili içerik paylaşım yapmak istiyorum diyorsanız hı hı. Muzaffer Bey'in ve sevgili Irmak Hanım'ın söylemiş olduğu gibi eğer akademik kaynaklar elinizin altındaysa erişebileceğiniz çok basit görseller ve belli bir yazımınız var ise göndererek editörlere bunların yayınlanmasına yani bu paylaşım platformunun büyümesine de katkıda bulunabiliyorsunuz. Şunu da duyurmuş olalım. Aynı zamanda akademisyenseniz ya da mimar tarihçisiyseniz, tarihçiyseniz, mimarsanız da editör olarak da katkıda bulunabiliyorsunuz. Evet, e, hem derslerin içeriğinin revize edilmesi ve onların onaylanması hem de bu oluşturulan yeni timeline'ların e, gözden geçirilip varsa hataların gidilip... ...açık hale getirilmesi noktasında farklı alanlarda uzmanlaşmış editörlerin de desteğini açığız. Evet, nasıl katkıda bulunabilirim diyen izleyicilerimiz için... ...ya da nasıl şehrimde başka türlü bir öğrenme kendi kendime yapabilirim diyen dinleyicilerimiz için... ...İstanbullular için de her türlü katkıya paylaşıma açık olan bir platform Timeline Travel... Bir kısa parça arası verelim. O sırada belki dinleyicilerimiz TimelineTravel.net üzerinden bu öğrenme platformunda bir kurcalama fırsatı bulurlar. Hı hı. Sevgili Irmak bizler için seçti. Lars Danielsson'dan Pasakalya dinleyelim. Pasakalya isimli parçayı dinledik. Lars Danielson'dan sevgili Irmak Yamaner konuğumuz bizim için seçti. Aynı zamanda Muzaffer ile birlikteyiz şu anda. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz Açık Radyo'da. Kendilerinin devam etmekte olan iki buçuk senelik emeklerinin ürünü ve geçtiğimiz hafta lansmanı tanıtımı yapılmış olan Timeline Travel Zaman Dizin Yolculuğu isimli internet üzerinden mimar tarihi öğrenme üzerine alternatif bir platform sunan projelerine konuşmaktayız. Hem söylediğimiz gibi uluslararası paydaşlarla hayata geçen bir proje. Aynı zamanda da kendisi hem internet üzerinden mimar tarihi derslerine katılıp öğrenci olabileceğiniz hem de internet erişiminde herhangi bir cihazınız olduğu anda öğrenci olup bir İstanbullu olup tekrar şehrinizin tarihini çeşitli biçimlerde, çeşitli yapılar üzerinden, dönemler üzerinden öğrenebileceğiniz bir platform detaylarını kendileriyle konuşmaktaydık. Hazır bu bir pedagojik araç demişken örneğin daha önce... ...aradayken, konuşurken söylemiştiniz... ...çeşitli üniversitelerde bu bir araç olarak kullanıldı gibi... ...nasıl sonuçlar aldınız, neler yapıldı bununla ilgili? Ee, biz iki e, farklı üniversitede... ...hatta üç farklı üniversitede denedik bunu. E, projeyi e, hayata geçen dört e, partneriz. Birincisi Koordinatör kurum Gaziantep Üniversitesi... ...bunun dışında Bolon Üniversitesi İtalya'dan... E, Yine İstanbul'dan Yeditepe Üniversitesi teknik tarafında işin yardımcı olan ve e, Polonya'dan Ekonomik ve Beşeri Bilimler Üniversitesi o da teknik tarafta destek veriyor bize. Bu saydığım kurumlardan üçünde Gaziantep Üniversitesi'nde, Polonya'da ve e, Yeditepe Üniversitesi'nde test dersleri yapıldı. E, yani Timeline Travel'ı hem hoca olarak derste biz kullandık hem de e-öğrenme platformunu... Ee, öğrenciler, e, gönüllü öğrenciler e, derslere gelmeden sadece kendi başlarına e, çalışarak işte o dört haftalık 6 haftalık süreçler boyunca e, performanslarını sergilediler. Ve e, bu geçtiğimiz dönem yaptığımız test dersinin sonucunda öğrencilerin yani timeline travel kullananların yüzde yirmi ile yüzde otuz arasında değişen oranlarda e, daha başarılı olduklarını gördük. Yani onlar bu uygulamayla etkileşime geçtiklerinde e, uygulamayla aslında oynarken e, farkında olmasa bile öğreniyorlar. E, ve e, bu e, işte, sınav sonuçlarından da ortaya çıkıyor ki e, işe yarar bir şey e, yapmışız ki bu lansmandan sonra da aslında bizim... Ee, çok mutlu olduğumuz geri bildirimler aldık. Ee, hem farklı akademisyenler gelip bize e, işte ben mesela Amasya'nın e, yapılarının timelineini yapmak istiyorum, işte farklı bir e, tema içerisinde içerisinde bir timeline yapmak istiyorum diyenler de oldu. E, bunu bu proje bizim üniversitede de uygulayalım diyenler de oldu ve hatta önümüzdekisine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde e, projenin bir ...uygulamasını yapmak istediler ki... ...bu bizi çok sevindirdi. Evet, böylece daha kolay erişilebilir... ...ve başka kullanıcılar tarafından da... ...anlık olarak da her yerde... ...mobil kullanılabilen de bir uygulamaya dönüşmüş olur. Yayılması için de çok kıymetli diye düşünüyorum. Sonuna gelirken... Sevgili Irmağ'a da belki projenin diğer paydaşlarını da sorabilirim. Böylece onları da anmış oluruz burada. Bologna Üniversitesi'nde benzer bir süreç yürütüldü. Ravenna ve Roma kentleri için yine veriler derlendi ve benzer bir e-learning akışı oluşturuldu. Ve derslerde denendi bu Bologna Üniversitesi'ndeki mimarlık fakültesi öğrencileri üzerinde. Ee, bu araçların nasıl bir etki yarattığı, ee, geri bildirimler daima yani gördüğümüz üzere bu e, uygulamalarda e, pozitif bir geri bildirim öğrencilerden alındı. Ee, onların da sürece dahil olmaları, e, olumlu bir yani performanslarında olumlu bir etki gösterdiği Bolon Üniversitesi'nde de görülmüş oldu. Benzer Yeditepe Üniversitesi'nde de ufak bir uygulama yapıldı. Hı hı. Ee, aynı şekilde Timeline Travel Tool'da öğrencilerin de e, verilerle birebir etkileşerek evet. ve katkıda bulunarak kendi timeline'ını oluşturarak yer yer e, öğrenme sürecini kolaylaştırdıklarını görmüş olduk ve çok sevindirici oldu. Güzel. Bununla ilgili şunu da duyurmuş olalım tekrar. Eğer akademisyenseniz, tarihçiyseniz, mimarsanız, nasıl katkıda bulunabilirim diyorsanız siz de aynı zamanda kendi dersinizi oluşturabilirsiniz. Editörlerin, evet. koordinatörlerin onayından geçtikten sonra bir ders olarak, açık kaynak olarak herkesin kullanımına da sunulabilir. Örneğin ben yaşadığım semtteki çeşmelerle ilgili üç haftalık bir ders oluşturmak istiyorum diyorsanız gerekli malzemeleri bir araya getirmeniz yeterli. Öyle mi? Evet, evet. Ee, Dilerseniz yani ders hazırlamak da değil. ...o sadece zaman dizin yolculuğu aracını e, kullanarak e, kişisel timeline'lar da oluşturabilirsiniz. E, Önem benim yaptım ve sadece benim görebildiğim e, okuduğum kitaplar timeline'ı e, var. Hani ne zaman neyi okumuşum onu hatırlamak için e, ve tuttuğum bazı notları da işte kendim yine görebilmek için. E, gezdiğim yerler e, timeline'ı da yapılabilir. Hmm. Yani kişiselleştirilebilir. E, herkese açık olmak e, zorunda değil. Ama siz ne de dediğiniz gibi eğer o bilimsel standartları sağlayan doğru bir şekilde referansların verildiği e, telif hakkı sorunu oluşturmayacak şekilde görsellerin seçildiği e, içeriklerde hem timeline olarak hem de e-öğrenme dersleri olarak onları e, herkesin görebileceği e, herkesin faydalanabileceği halde açık olarak paylaşabiliyoruz. Evet, hem ders olarak aynı zamanda da ders olmasa dahi içerik olarak da katkıda bulunabiliyorsunuz. Nerede olursanız olun, nasıl katkıda bulunabilirim diyen dinleyicilerimiz için de her gün 3-5 tane içerik onaya sunmak neden olmasın. Hoş ve paylaşımcı bir aslında emek üretme yöntemi olabilir bu. Evet, e, burada şunu da söyleyeyim. yani Bu proje Avrupa Birliği destekli bir proje e, ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da destekleniyor. Bunu da not etmem herhalde iyi olacak. Evet, biz dinlerken bir yandan da timelinetravel.net üzerinden, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan ve açıkradyo.com.tr üzerinden de duyurmuş olacağız bu programın yayınlanmasından sonra takip edebilirsiniz ve hemen bir kullanıcı profili oluşturup zaman dizin yolculuğunda gezinmeye başlayabilirsiniz diyelim o zaman. Hı -hı. Evet, ilerleyen zamanlarda merakla bekliyorum. Gelişmekte, ilerlemekte ve büyümekte olan zaman dizin yolculuğunun geleceğini. Bize paylaşmayı çok isteriz. İyi Davrat ki geldiniz. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediniz. İyi ki geldiniz. Umarım yeni öğrenme biçimlerine, yeni pedagojilere de vesile olur. Yayılarak büyür. Bu uygulamayı da merakla bekliyorum. Timeline Travel, zaman dizin yolculuğu e öğrenme platformu ve aracı internet sitesi üzerinden erişilebilen mimarlık tarihi platformunun proje yöneticileri ve koordinatörleri Muzaffer Özgüleş ve Irmak Yamaner bizimle birlikteydi. Sevgili Akgün İlhan'a buradan tekrar selam göndermiş olalım. Kendisi vesile olmuş oldu bizi bir araya getirerek bu konuyla ilgili. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım Teknik Masada. Sevgili Barış Demirerle birlikteydik bugün. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.